Elhamdülillâh le-zî hedânâ. ve mâ kunnâ nehtediyye levla'ân hedânâ Allah. Ve mâ tevfîqi ve'at sâmi illâ billâh. Nequad jâet r-resûlü Rabbina bil-hâk. Sallu alâ r Muhammed. Allah'ım salli alâ salli alâ. Muhammed. Allah'ım salli alâ salli Muhammed. Allahumma salli ala şeyhina Muhammed wa ala ashabih. A'udhu billahi es-semi'il alim min eş-şeytanir racim. Rabbi a'udhu bika min emnezat eş-şeyatin. A'udhu bika rabbi en yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. 4 fazla. A'udhu billahi es-semi'il alim min Bismillahirrahmanirrahim. Fasibir لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا kavlat مِنْهُمْ tağmınl وَكَفُورًا aatmen ve kafura. Cudak Allahu Al-Azim. Allah manfağına bil Qur'ânı Al-Azim. Mabarek nana fihim. Alhamdulillah. Rabbı Al-Alemin. Allah Bizleri.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 Öbürü dedi bin kere salavat getiriyorum. Allahu salli aleyhi ve sellem, Muhammed aleyhi ve sellem. ki dedi ki kat bir şerif yapıyorum. benim öbürü dedi ki şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Dedi. Sen ne yaptın şimdi? Geldin buraya, ilim meclisine geldin işte. Hangi aftal? Kainat efendisi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir cemaat gördü mescitte ne yapıyorlardı?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 Rabbimizin hayır murad ettiği kullardanız. Hadis-i şerif bunu söylüyor. Men yuridillahu bi hayran yufkihu fit din Allah kimin hakkında iyilik dilerse onu dinde fakih yapar. Yani dinde ince anlayışa sahip kılar. Yani din ilmini ona öğretir. Bu ilmin öğrenme yolu da ya bir hoca ağzından alınır ya da bir kitaptan okunur. Başka da bunun yolu yoktur. Bazı sene manevi ricaleden olur. Allah'ın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 O da yolculuğu bitirince efendim Mekke'de geldiler. Dediler ki her sabah işte, ve hatta neyse şu vakitte e, kafilemizde gelenlerden biri vaz ediyor harem şerifte. Arapça tabi. Bu kişi Kürt. Kürtçe biliyor. Arapça hiç bilmiyor. Bu sefer e, takılmak için ona şaka yapmak için dediler ki ama ciddi söylediler. Bizle gelen bizim işimize uymak zorundadır. Burada bazı kaideler var. Her sabah biri vaz ediyor içimizden. Sen de bizle durmak istiyorsan yarın sabah vaz senin. Ya onlardan ayrılmak da istemiyor, vaz da edecek hali yok. Ne yapacağım? Şaşırdı. Böyle Araplara vaz edecek yani. Kolay bir şey değil Arapça bir de. Şeyin dediği gibi bir büftü vardı. Neyse ismini demeyeyim şimdi. O da öldü.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 ne oldu? Sabah oldu işte namaz bitti, işrak falan. Baktı ki, hocalar hep alimler cemaati, şey indi, efendim, yani şakayı bitirecekler sonunda da işte hadi bakalım falan bir hareket çekecekler, hatır hatır, tamam falan diyecekler fakat bu hadi bakalım bu bak, çıktı kürşüye, Aa dediler. Bu da şimdi dediler zırvaladı ya, İnsan haddini bilmek lazım, derken bu çıkartmaz. اَمْسَيْتُ ve وَاَصْبَحْتُ عَرَبِيَّا Başladı ibareye bak. Kürt olarak akşamladım, araba olarak sabahladım dedi. Ay anasın. On sonra tabi döktürdü ileride ne ibareler. Bunlar rezil olduk aldılar. Bütün hocalar. Ha öyle. Bir kişiye rastlar, iki kişiye rastlar. Bir mübarek zat vardı Medne-i Ben tanıyorduk onu şimdi vefat etti mesela. Herhalde şam Şerifliydi. Allah dostlarından bir zattı. Efendim sallallahu aleyhi yanında devamlı bulunurdu mesela. O, derlerdi ki, hiç hafızlığı yoktu, rüyada hafız ettiler onu. Sabah kalktı, hafız. Sabah kalktı, hafız ama hakikaten okuyor yani he. Rüyada hafız oldum demiyor yani. Ondan sonra oku, istediğin cücüğü okuyor. Orada otururdu avzada. Hazreti Hz. Osman Efendimiz'in mihrabının sağında böyle gelirdi oraya. Herkes ona hürmet ederdi. Yaşlı zattı tabi. Eskiden. Ha, bak, tabi bir gecede hafız ederler adam. Ama şimdi...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 o bildiğinizle amel nasip edecek, duyduğunuzla hareket nasip edecek. Rabbim bu meclislerden bizleri mahrum eylemesin. Amin. Hakikaten bunun sevabının dağılması yani şu meclisteki okunan ayet hadisin dinlemenin, ihtimamın, toplanmanın, dağılmanın sevabı şu anda hiçbir amelle, şu saatte hangi amel olursa olsun hiçbirinden kazanılmaz yani. Bu budur. Kabilahber Hazretleri radıyallahu anh,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 Resulullah evvelimiz bir nurdur diyor. Tevrat'ta İncil'de de peygamber için nur yazıyor diyor. E sen nasıl diyor peygambere nur dersin? Sen Yahudilerden kalmasın diyor şimdi. Ya adam peygambere nur diyor de ne var bunda ya? Allah Allah. Yani böyle bir durum. Bu Kâmil Ahmer Hazretleri radıyallahu an bu zatın sözü var. Lev ennefe va mecalisül ilmi beda lin nasi lektelu Bir alimin sohbetinde bulunanların o ilim meclisinden işte dağılırken e, kazandıkları sevap ve mükafat ne olsaydı insanlara görünür hale gelseydi. Yani müşehkas hale gelseydi. Mesela yani işte şimdi diyelim çıkarken bir eşat dağıtılacak adama. Yani bu şimdi olur? Onun görünen mükafatı olur. Bunun gibi allah Teala adama işte cennetteki derecelerini gösterseydi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 54 farzın uncusu kazaya rıza. Kaza ne? Ne demek kaza? He? Olur mu ya? Ya siz hiç Arapça bilmiyorsunuz mu? Ya? Mübarek adamca. Kaza demek Allah'ın hükmü demek. Bak şimdi. Arapçada ve kaza rabbuke Kur'an'da ne diyor? Ve kaza rabbuke Rabbin hüküm verdiği kesin karar la ta'budu ondan başkasına tapmayacaksınız ve bil velde ihsane ana babaya iyilik yapacaksınız qada rabbuka kaza ne demek Arapçada onun mastarı işte qaba yakbu en hüküm vermek demek kaza kader kaza'nın yanında ne söylüyoruz kader kader Allah'ın hüküm verme ölçüp biçmesi ayarlaması kaza'da hüküm vermesi demektir ha araba kaza yaptı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 Neye sabır lazım? Belaya musibet. Onun için kaza belaya sabır denir. Yani Allah'ın verdiği hükmün bize zor gelen tarafına özelleşti. Aslında lügat manası nedir? Genel. Allah ne hüküm verdiyse o. Anladın? Şimdi kazaya rıza ne demek? Allah-u Teala'nın hükmüne razı gelmek. Razılık ne demek? Türkçesi hoşnutluk. Razılık Arapçadır. Hoşnut olmak, memnun olmak.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 her tarafın çürümüş, inim inim inliyorsun sabahlara kadar, lezzet alacaksın. Eyüp Aleyhisselam mısın? Mübarek. Nerede var? İnna ve cedna sabira. Biz onu sabırlı bulduk. Ni'mel abd, ne güzel kul. Kaç kişiye denir bu Kur'an'da tasdik edilmiş Eyüp Aleyhisselam? Bizde zor bu işler. Bizde yok bu işler ama yine bu ayetleri, hadisleri dinlememizde ne var? Teselli var. En azından...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 Efendim, feyndeki ve ayunina. Sen Rabbinin verdiği karara sabret. Çünkü sen bizim gözümüz gözetimimiz önündesin. Ne Mevlan bizim gibi gözü yok ama görüşümüzün önündesin. Biz görüyoruz seni. Ne hareket ediyorsun? Onun için aşığım birini, bir kıza aşık olmuş. Aşığım birini efendim işte Yakalamışlar, etmişlerce sen bu kıza sevdalanma işte. Veyahit bundan vazgeçti diye dayak atıyorlar. Geçmiş zamanda tabi. Tefsirlerde yazıyor bu. Ben roman hikaye okumadım da. Efendim, 99 soba sopa vurmuşlar. Kamçı kırbaç, çıt yok. Sonra yüzüncü de a ah etmiş. Ya evli Allah'tan da biri var orada. Dedi evladım, 99 sopa yedin,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 Bi nebiyyi nebiyy, rahmeti Muhammedin sallallahu teala Ya seyyidi ya Muhammed sallallahu aleyke. İnni tawajjettu bika ila Rabbi fi hajati hadi li tuqda. Allahum feşşefieh fiyye feşşefie'ni fi nefsi. Neden bu hadisi? İşkembeden mi? Tirmizi hadisi bu. Tirmizi hadis-i şerifinde ne bir zat geldi diyor. Osman bin radıyallahu aleyhi ve sellem amaydi. Gel dedi ya Resulallah. Benim gözüm görmüyor. Bana bir dua öğretin. Bana bir dua edin. Gözüm açılsın. Sizi de göreyim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyur. İnşite sabr de felekel İstersen sabret bu körle. Cennet garanti vereyim sana ses. İstersen de dua öğreteyim sana. Açılsın. Dedi. Uyanık sahabe çok dedi ya Resulullah ikisi de olsun dedi. <gülüyor> Allah zengin dedi yani. Şimdi dedi seni görsem ne zarar eder dedi yani. Felah. Efendim söyleyiversen bak tamam can. Mübarek adamsın yani. Görsen zararı yok. Ne olacak? İtil midat. Kitapta sahneye dedi. Fetevva önce bir hacet abdesti al hacet. Hemen abdestin varsa da yine alacaksın o özel abdesti. Ondan sonra fe sal iki rekat. İki rekat Allah razı olsun. Cumma قول. Ondan sonra şu duayı yok. Demin okudum ya. O dua yok. Ne diyor orada? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öğretiyor, kendi öğretiyor ya. Hadzabe terimci hadisi bu da. Araya adam koyulmamış. O bayraklar bayraklı. Açmış Vehhabiliğin bayrağını. Yazıyor orada. Geçen gün gazetesinde efendim yazı yazmış. Ben de rastladım bir yerde. Ben de gazeteme okumam. Bir yerde rastlarsam hemen bir bakayım dedim şimdi ne karıştırmış yine. Ben.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 ''Ya Rabbi ben efendim hürmetine rahmet peygamberiyle sana geldim, onunla yöneldim.'' Araya koyar. Ama peygamber olursa, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Cebrail aleyhisselam hürmetine demez. Onun makamı direkttir. Bize emre ediliyor, ''Vebtehu ileyl il vesile, siz araya vesile koyun.'' ''Vesile arayın.'' Ayet emrediyor bize. Melekler bile vesile koyuyor. ''Hülaikellezîne yed'ûne yed'ûne yed'ûne yed'ûne yâ rabbîmul vesîlete, eyyû Melekler diyor Rab'lerine yalvarırlar ama hangisi Allah'a daha yakın olacak diye araya vesile ararlar diyor yani. Değil mi? Bu da ayet-i Şimdi İbrahim Aleyhisselam ne dedi Cebrail Aleyhisselama? Sana işim mi? Emma ileyke falan. Sana ihtiyacım mı soruyorsun? Sana işim düşmez. E, Rabbine bir hacetin var ise ileteyim dedi. O zaman mancının üstünde atılmak üzere ya. Ilmuhu bi hali hasbi min suali. Görmüyor mu ben dedi? Bilmiyor mu durumumu dedi? İstememel üzüm bırakmaz dedi. Bilmesi yeter. Görmesi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 Diğer <gülüyor> katma amel iman, Hadi şeriften ediyor. İmanın tadını tatmıştır. İmanın tadı var. O tadı tadan, kendi bilir. Yani başkası onu anlayamayabilir. Ben razıyım billahi Rabbi. Rab olarak Allah'tan razı olan ve bir İslam din'e, İslam'dan din olarak razı olan ve bir Muhammed'in Nabi'ya, sallallahu aleyhi ve sellem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 Öyle. bu işler böyle. Yani cinsiyet miyim değil zaten, ırk miyim değil, milliyet miyim diye bir şey miyim değil adam. Adam siyah, yarattı onu razı gelir. Çirkin yarattı onu mesela, çirkin yaratmadı da adamın kendine çirkin geliyor kendisi. Razı gelir. Mevla böyle beni sevdi beğendi. Ledi ahsene kuleciğin her yarattığını güzel yarattı. Beni mi çirkin yarattı? İşte her şey böyle. E, fakirlik gelir. Geçinemiyorum, edemiyorum. Şöyle oluyor, böyle oluyor. Rıza hastalık gelir. Acayip işler ya. Küçücük çocuk doğuştan hastalar yani. yani. Razı gelir. Ana babası da. Çocuk bir şey anlamaz baştan. Bu rıza işi dini İslam'ın tamamı rızadır yani. Ama herkes yiyemez bu rıza lokması herkesin ağzına göre değil.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 ''Müptela. ama senin rızkın e, efendim geçimin ne durumdadır geçim hakkında merje hakkında durumunuz nedir velilerden biri birine sordu ya o da ona ne dedi e, bulunca şükrediyoruz, bulmayınca sabre diyoruz dedi o dedi Bağdat'ın köpekleri de öyle yapıyor dedi bulsa bir kemik yalıyor dedi bulamayınca ne yapacak dedi sabre dedi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 Dolun adamın ocağı batacak o zekattaki noksanlıktan, ahirette. Yandı o zekattan. Kolay iş mi? Haç da öyle, e ben gittim, on kere gittim. On kere gittin de bir kere kabul oldu mu bakalım? O haç nasıl bir şeydi, ne yaptın haçta? Oradan da bildiğin yok. E, mesul olmayan daha kurtuldu. Peki, sen şimdi Allah'ın sana verdiği rızka, az rızka, kanaat de rıza gösterirsen, rıza, rıza genel dedim sana.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 Efendim kapandı hesap dosyadan. Doğru git cennete, mizanda uzun sorku, hal yok. Nereden kazandın, nereye harcadın? Ayağını kıpıldatamazsın. 50 bin sene mahşerde. La tezûl kademâ ibni Adem'e, kademe ibni Âdeme. Hatta üşele hanerba. Dört şeyden şual olunup cevabını doğru vermeden, oğlunun iki ayağı mahşerde durduğu yerden oynayamaz, 50.000 bin sene çakılı kalır.'' Dört şeyde. Değil mi? Ne onlar? ''An umri fî Ömrünü nerede harcadın? Bak şimdi biz buralarda harcıyoruz. Rahimdir. Ama bu işleri artıralım ki, cemaatleri bırakmayalım ki. Ömrümüzün ekserisi namazda, abdeste, zikirde, ilimde geçsin. Ondan sonra... Ve aşabî gençliğini nerede tükettin özellikle gençlik genç ömür nerede tükettin Ondan sonra ve an ilmî fîma amil ne amelettin Biliyodun bir şeyler ne yaptın bildiğin kadar ve mali malından sorulacak Mimmek cebe ve fî nereden kazandın helaldan mı haramdan nereye harcadın helal mı haram mı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 hiç itiraz gelmeden bir de rıza hasıl olsa imanın tadını o zaman tadacağız inşallah. Yemin. Evet. İbn Mesud radıyallahu'nun sözüne bak. Le neqbidu cemreten ahraqat ma ahraqat ve afqat ma afqat. Ahmu ileyye men enqula li şey'in kanet leytu lem yekun ev şey'in lem yekun leytu kan. Size bir söz kemali teslimden haber veriyor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 fakir adam keşke zengin olsaydım diyeceğine. Bizim bu günde 50 kere konuştuğumuz laf. Keşke şöyle olsaydı, keşke böyle olmasa bu niye olacak? Olursa... Bizim işler tam rızadan haber vermez. Ee, bir sözü daha var İbn Mesud radıyallahu anh bu hususta hassastır. Ne buyuruyor? Le en ahirra min es-semaa uhabbu ley en nakule fi şey'in lem Yedi kat gökten düşsem de diyor. Param parça olsam, olmayan bir şey keşke olsaydı demekten bana daha sevgilidir. Şe bak ya, onun için başına bir musibet gelsin. keşke bu gelmesi. Ya Allah gönderdi bunu şimdi. Mevla bir şey senin başına gönderene kadar kaç perdeden geçti? Dört perdeden. Allahımızın sıfatlarından dört perde var. O perdelerden onay almadan o başına gelemez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 Çocuklar iyi öldü demişim ben. Zaten yaşasalar yavur olacaklar. E ben Kızıl Ali Şelân O çocuklar niye kâfir olsun? Anaları babaları Müslüman. Gölcük'teki, Ada bazandaki şuradaki hep Müslüman insanlar, halkımız Müslüman insan. Niye bunların çocukları yavur olsun? Nereden diyece böyle bir şey ya? O çocuktan bahsediyorum ben. Yani teselli edeyim insanları diye. Ahirette yani kazanırlar. Sevap razı gelsinler diye. Çünkü o bir tane yazar bir adı neydi? Ne yazdı? ''Ey Allah gecenin üçünde efendim, kan kustun, şey, kin kustun, kin kustun'' diyor. ''Ey Allah'' diyor. ''Sen diyor hiç mi acımadın insanlara?'' Diyor. ''Hadi bırak çocuklara da acımadın?'' diyor falan. O yazıya ben cevap veriyorum. Allah kin kusmaz, Allah acır. Onun sırrı vardır, ahirette çıkar. Ana baba kazanır, sevap kazanır çok. O çocuk cennette bekler kapıda, anasını babası şefaat eder. Ben bunları anlat diyorum orada. Başını kes, sonunu kes, ortasından efendim, kuşa çevir.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 Dedim, bu Kehf suresi ne ayeti deyince kadın da Kehf suresi yazmış yeyle, o da biliyor o. Yaşlıydı savcı çok. Dedi yanlış yazdın dedi oraya, Kehf suresi heyli dedi. Müftü bilmez şimdi be. <gülüyor> Tabii. Öyle savcılar da vardı yaşlı o zaman. 10 seneye yakın oldu. Şimdi ne anlatıyoruz? Bu çocuk yesirse kafir olacaktı. Ana babasını zorla gavur edecekti. E ne olacak şimdi?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 Veya keşke bu olsaydı demektense diyor, gökten düşmeyi tercih ederim diyor. Çünkü Rabbimin kazası, kaderi odur. Ona rıza göstermek lazımdır. Mesele bu. Meymun ibn Mihran, radıyallahu hazretleri, onda bir sözü var, hikmetli. Bu da büyük zatlardandır. Sahabeden sonraki tabakalardan bunlar, çok geride. Men lem yarza bil kadâ, fe leyse li şifa. devâ,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 Evet. Bir hadisi kutsi bu hususta meşhur Rabbim istibarek ve teala buyuruyor. Men lem yarda bi yasbir ala belai fel yahruc min tehti sivai kim benim kazama kaderime rıza göstermezse kim benim belama sabretmezse benim göklerimin altından çıksın kendine benden başka Rab arasında bulsun.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 Hayır var. Demeyin Rabbim nasip etsin. Sade de demekle kaldırmasın. Bu çocuğun tadını da kalbimize indirsin. Allah. İçimize sindirsin. Allah. Amin. Amin Allah. diyen dillere rıza makamı nasip etsin Allah. Allah. Amin <gülüyor> ölmeden evvel rıza makamı üzere ölmek Allah. nasip etsin. Amin. Salli Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme